Hakkı batıldan ayıran Kur'anı indiren Allah'ın şanı ne yücedir? vel ve ve fil ve Şey'in Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O hiçbir çocuk edinmemiştir.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 Yine kafirler Kur'an Muhammed'in yazdırdığı geçmiş kavimlerin efsaneleridir ki o sabah akşam kendisine okunuyor dediler. Kul semâvâti vel kâne rahîmâ Ey Muhammed de ki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 Ubur keyfe darabulaka'l emsal fe dallu fe sabila Ey Muhammed bak senin için nasıl misaller getirdiler de sapıklığa düştüler artık onlar doğru yolu bulamazlar Tebarakellezi isha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 اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا O ateş kendilerini uzak bir yerden gördüğü zaman onlar onun öfkesini ve uğultusunu duyarlar. وَاِذَا <gülüyor> Onlar zincirlere bağlı olarak oranın dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. La t-du yo ma wa wa-hid-a wa-du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 Yoksa Allah'tan korkanlara vaad edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve ebedi olarak dönüp kalma yeridir. fiha Kana ala masula. Orada onların bütün diledikleri vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vadidir. Ve o gün <gülüyor> yahşürühem ve min dunillahi feyaqulu e entum adlaltum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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ما تعتهم ولكن ما تعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا عمر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 elleyarcun li q öne leule U zle aley elmele İketu öerrabe Le Qdis tek be ufi Ö Bizimle karşılaşmayı ummayanlar,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 o günde suçlulara hiçbir sevinçli haber yoktur. Melekler onlara, ''Sevinçli haber size yasaklanmıştır.'' derler. ''Ve kadimnâ ilâ min amelin ''Biz, onların yaptıkları her bir amelin önüne geçer.'' Onu etrafa saçılmış toz zerrecikleri haline getiririz. أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا O gün cennetliklerin kalacakları yer daha hayırlı ve dinlenecekleri yerde daha güzeldir. وقسم السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا O gün gök beyaz bulutlar halinde parçalanır ve melekler de bölük bölük indirilirler El mülk yevme izni'l ve O gün gerçek hükümranlık Rahman olan Allah'ındır. O gün kafirler için çok sıkıntılı bir gündür. Ve yevme ya'zuz zalimi ala yedih yakulu ya laytni sabila ya veylete leyteni lem attakhiz fulanan khalila Da qad adallani an al-zikri ba'da idja ani wa kana ash-shaytan zalim ellerini ısrar eder ve der ki keşke ben peygamberle beraber bir yol tutsaydım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 Doğru yolu gösterici ve yardım edici olarak Rabb'in yeter. Vaaal İnkar edenler, Kur'an ona bir defada indirilmeli değil miydi? dediler.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 اَلَّذ۪ينَ يُحْشَرُونَ عَلٰى عُجُوهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ اُولَٰئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَاَضَلُّ سَب۪يلًا Yüzleri üzerine sürünerek cehenneme toplanacak olanlara gelince, işte onların yerleri çok kötü, yollarıysa çok sapıktır.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 Ve lacad etu ala al qaryati allati untirat matara as-su'a aflam yakunu yarunha bel kanu Ey Muhammed andolsun ki senin kavmin Bela Yamur'na tutulmuş olan memlekete varmışlardı acaba onu görmediler mi Birakis onlar yeniden dirilik kalkmayı unmuyorlardı Wa izara'u ke in yattahidunke illa huzan ehadhal ladhi Allahu rasula in kad layudhinna an alahatina lawla in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 E raeet man attxud ilahu hawa'a f an ttekoun alayhi Ey Muhammed, arzusunu kendisine ilah edilen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Am thapsab an n akthar hum ysmagun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 El ce'alehu sakinan thumma ce'alna'ş-şems 'aleyhi delila Rabb'inin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin Eğer dileseydi onu sabit kılardı sonra biz güneşi ona delil kıldık Thumma qabadnahu ileyena qabdan yasira Sonra biz o gölgeyi güneşin yükselmesiyle yavaş yavaş kendimize çektik. Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu rahatlık kılan ve gündüzü de hareket ve çalışma zamanı yapan Allah'tır.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 Sakın kafirlere boyun eğme. Onlara karşı bu Kur'anla büyük bir cihat yap. Vahu aladi mraj albihrayn. Ha da azbu furatu. Ha da milpun ujaj. Ha da milpun ujaj. Ve j'al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 Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine bir fayda ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Kafir Rabbine karşı gelip şeytana yardımcı olmuştur. وَمَا Ey Muhammed! ''Biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.'' ''Kul mâ eselukum aleyhi min ecrin illâ men şâe en yettefize ilâ rabbihi ''De ki, ben bu davete karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum.'' Yalnız Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı arzu ediyorum. وَتَوَكَّلْ Sen daima diri olup, ölmeyen Allah'a güven ve onu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak,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 Sen onu Allah'ın sıfatlarından haberi olana sor. Ve <Sessizlik> izâ Rahman olan Allah'a secde edil dendiği zaman Rahman da neymiş? Biz senin mi secde edeceğiz derler. Bu emir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 Fakul, 'lâm yüsrefu ve lâm yquturu ve kân bîn dâlik qawama. Onlar harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا آخُرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın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 İyiliklerle değiştirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Wa matab wa amil asalihan, fa inna hu yatubu ila Allahi Her kim tövbe edip salih amel işlerse, işte o tövbesi makbul olarak Allah'a yönelmiş olur.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 Veddine Onlar radlenin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör gibi davranmazlar. وَالَّذِينَا قُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا Onlar Ey Rabbimiz Bize gözümüzü aydın kılacak eşler ve nesiller bağışla Bizi takva sahiplerine önder yap derler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 Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne güzel bir durak ve konaktır. Kul ma ya'be'u bikum rabbi leulâ duâukum fekad kezzebetum fe sevfe Ey Muhammed! De ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size ne kıymet verildi? Ey kafirler! Siz Allah'ın ayetlerini yalanladınız. Bu yüzden azap yakında yakanıza yapışacaktır.